Ayça Damgacı, Aziz Nesin'in Vatan Sağolsun adlı kitabından aynı adı taşıyan öyküyü seslendiriyor. Sonunda her nasıl olduysa artık bu kadarı da olmaz mı dediler, sabırları mı taştı yoksa şikayetler, ihbarlar dosyalara sığmaz mı oldu her ne olduysa bize Kaşir Bey'in demir eşya fabrikasını denetleme görevini verdiler. Yolsuzluk şikayet ve ihbarları hem çok hem de önemli olduğu için biz beş müfettişlik bir kurul oluşturduk. Kuruldan biri hesap uzmanı, ikisi maliye müfettişi, ben de iş müfettişiydim. İhbar dosyalarını incelememiz, sonra yolsuzluk iddialarını madde madde sıralamamız tam bir hafta sürmüştü. Olur ama bu kadar hak yemek, bu kadar da yolsuzluk olur mu? Sinirden kan tepemize çıkıyordu. Vergi kaçakçılığı. Hadi o o kadar önemli değil çok kişi vergi kaçırıyor diyelim ya ilkokul çağında çocukları işçi diye çok ucuza çalıştırması işçileri 8 saat yerine 10 11 saat çalıştırıp bordroda 8 saatlik iş günü göstermesi fazla mesai ücretlerini ödememesi iş kazalarına uğrayan işçileri tazminat ödemeden sepetlemesi fabrikada çalıştırdığı birkaç güzel kızın kadının ırzına da geçmiş hadi diyelim bu da bizi ilgilendirmez. Polisin, savcının görevi bu. Sonra da patronları hangisi yapmıyor ki? Ama döküm kazanının patlamasıyla ölen işçinin karısına tazminat ödememesi sözde iyilik diye ölen işçinin karısıyla çocuğunu fabrikaya işçi olarak almış. Onlar da fabrikadan atılırlar korkusuyla haklarını istemiyorlarmış. Torna tezgahında çalışan iki işçinin gözlerine çelik çapağı kaçmış. İkisi de iş kazası tazminatını isteyememiş. Şimdi de Tek gözlerini koruyarak yine çalışıyorlarmış. Beşimizde genç, ülkücü müfettiştik. En eskileri ben. Bir buçuk yıllık memurdum. Bir sabah erkenden Haliç'teki fabrikaya damladık. Suratlarımız asılmış. Hiç kimseye yüz vermeden görevimizi yapacağız. Yani Kâşir Bey'in canını okuyacağız. Azimli ve kararlıyız. Bizi bahçe kapısında 5-6 kişi karşıladı. Kendilerini tanıttılar. Öndeki fabrikanın idare müdürüymüş. Öbürleri de muhasebeci memurlar filan. Büyük bir saygıyla karşılandık. Durmadan konuşuyorlar, anlatıyorlar, gülüyorlar. Ama biz de hiç yumuşayacak takımdan değiliz. Suratımızdan düşen bin parça. Bakımla büyük bir bahçeden geçtik. Önde idare binası, arkada fabrika pavyonları. İdare binasının kapısından girerken bir görevsever sertliğiyle önce Kaşir Bey'i göreceğiz dedim. İdare müdürü sırıtarak ellerini ovuştura ovuştura hay hay beyefendi dedi esasen Kaşir Bey de sizleri bekliyor. Geleceğimizi biliyor muydu? Bu soruma pek şaşmış göründü. Aa tabii efendim bilmez olur mu hiç teşrif edeceğinizi biliyordu elbet. Bizi büyük bir salona aldılar. Burası bir fabrika salonundan çok bir müze salonuna benziyordu. Bütün duvarlar. Camlanmış çerçeveli fotoğraflarla doluydu. Bir karış boş yer bile kalmamıştı duvarlarda. Kimi camlı çerçevelerin içinde eski Türkçe yazılı mektuplar vardı. Salonun orasında burasındaki camikanlı masalara girerken şöyle göz attım. Bu camikanlarda camlı dolaplarda kalem, madalya, saat, çakmak gibi şeyler vardı. Elimizde dosya dolu çantalarımızla müzeye benzeyen bu salona girince ben biraz şaşırdım. İstirahat buyurun efendim, rica ederim buyurun. İdare müdürü çok nazik bir adamdı. Koltuklara oturduk. Ancak o zaman idare müdürüne kendimizi tanıtmak, niçin geldiğimizi söylemek hatırımıza geldi. İdare müdürü, biliyoruz efendim dedi. Teftiş için her ne isterseniz emrinize hazırdır. Ama önce birer yorgunluk kahvesi içiniz de. Beşimiz birden istemez, sağ olun, teşekkür ederiz, içmem, mersi gibi sözler söyledik. Öyleyse birer çay... Hayır, mersi. Hemen işimize başlasak iyi olur. Önce önce bir kaşir bey ile görüşelim de. Ha peki efendim. Gelecekler şimdi. Ha soğuk bir şey de içmez misiniz? Gazoz, limonata, meyve suyu gibi. Hayır. Böyle alçak bir herifin fabrikasında su bile içmeyiz. Sözde biz habersizden gelmiş baskın yapıyoruz. Oysa onların geleceğimizden haberi var ki bizi karşılamaya hazırlanmışlar. Kapı açıldı. Üstünde gri çok ışık bir takım elbise 60'ın üstünde gösteren iri yarı göbekli biri içeri girdi. Girmesiyle salondaki memurlar hep birden ayağa fırlayıp ona doğru gittiler ve saygıyla arkasına geçtiler. Adamın karşısındakinde saygı uyandıran bir görünüşü vardı. Öyle ki bu adamın Kaşir Bey olduğunu kestirdiğimiz halde öbürleri yerlerinden fırlayıp ayağa kalkınca biz de durumumuzu değiştirmek zorunda kaldık. Hesap uzmanı arkadaşımız da büyüklere saygı alışkanlığıyla birden ayağa fırladı. Sonra bizim burasını denetlemeye geldiğimizi hatırlamış olacak yine oturdu. Ama iki maliye müfettişinden biri hemen ayağa kalktı. Hem de Kaşir Bey'e doğru iki adım attı. Bir arkadaşımız da bacak bacak üstüne atmış otururken bacağını indirip şöyle bir doğruldu. Ben koltuktan kıçımı bir karış kaldırmakla yetindim. Kâşir Bey kapıdan girer girmez sanki onu saygıyla karşılamışız, ayağa fırlamışız gibi bir elini ileri doğru uzatarak rica ederim rahatsız olmayın çocuklar oturun oturun dedi. Babacan bir tavırla bize çocuklar demesi büsbütün sinirime dokundu. Bu ne terbiyesizlik ne saygısızlık. Onu görünce fabrikanın memurları gibi ayağa kalkmış olan maliye müfettişi de bu çocuklar sözüne sinirlenmiş olacaktı ki Kâşir Bey'e arkasını döndü bir cigara yaktı. Ben de ayak ayak üstüne attım. Cigaramın dumanını da ondan yana üfledim. Kâşir Bey bize doğru ilerledi. Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız bakalım? Ne var ne yok? diye sanki bizi yıllardır tanıyan bir baba dostu gibi hal hatır sordu. Bu senli benli davranışına karşı bir ders vermek için ayağa kalktım. Çok ciddi olarak. Biz teftiş kuruluyuz dedim. Fabrikanız için yolsuzluk ihbarları ve şikayetleri var. Onları soruşturmaya geldim. Çok keyifli bir kahkaha savurdu ve kahkahalar arasında <gülüyor> kolay kolay o iş kolay. Ya demek yolsuzluk da yapmışız diye alaylı alaylı söylendikten sonra idare müdürüne döndü. Bir şey ikram ettiniz mi beylere? İdare müdürü suçlu suçlu boynunu bükerek sorduk ama istemediler dedi. Canım onlar misafir yahu Allah Allah istemezler elbet. Getirsinler haydi ne varsa Bir iki kişi dışarı koştu Maliye müfettiş arkadaş İstemez istemez biz içmeyiz deyip duruyor Ben de efendim teftişe geldik biz müfettişiz diye söyleniyorum Tabi tabi canım diye gülerek yanımıza sokuldu İki eliyle birimizin elini sıktı Birimizin omzuna elini koydu Birimizin sırtını sıvazladı Ben soldayım Yanıma gelince bayram çocuğu sever gibi çenemi tuttu Pencere önünde duran hesap uzmanı arkadaşımızın yanına gitti. Onun da yanaklarını okşadı. Öyle babacan bir davranışı vardı ki çenemi okşarken içimden elini itmek geldi ama yapamadım. Üç kişi ellerinde tepsiyle içeri girdi. Tepsilerde türlü türlü içki bardakları vardı. E, i̇şimize başlasak artık dedim. Kâşir Bey kolay kolay dedi hele bir şeyler içelim de. İçkileri önümüzde dolaştırıyorlardı. İnsanın önüne kadar geldi mi içkiler artık içmem denilemiyor. Biz bütün kabalık olacak ama ben yine de yüzümü kızartıp içmem dedim. Domates suyu var, ondan buyurun. Domates suyunu alıp içtim. Kaşır Bey, duvardaki resimlere baktınız mı?" dedi. "Bakın, bakın. Bunlar çok değerli hatıralardır." Biz yerimizden kıpırdamayınca eliyle işaret ederek çağırdı. "Gelin, Hadi bakın. Bu resim kurtuluş savaşımızın en zorlu günlerinde çekilmiştir. Hey güdü günler hey. Biz bu vatanı işte böyle kurtardık çocuklar. Evet silahımız yoktu. Cephanemiz yoktu ama iman kuvvetimiz vardı. Eliyle gösterdiği duvardaki resme sokulduk. Aramıza girdi. iki kolunu kanat gibi gererek omuzlarımıza attı. Çocuklar dedi. Bu resim Bol isyanını bastırdığım gün çekilmiştir. Biliyorsunuz değil mi? Ankara'da kurduğumuz Büyük Millet Meclisi hükümetine karşı kanlı bir isyan olmuştu. Ya biz bir vatanı işte böyle kurtardık. O resmin yanındaki resmi gösterdi. Yakın tarihimizin bir büyünün resmi. Resmin üstünde eski Türkçe bir yazı var. Okuyabilir misiniz bu yazıyı? Hayır. Ben okuyayım öyleyse. Aziz kardeşim Kaşir'e. En yakını bendim ben. Ah, ne günlerdi ama. Biz onun kanat gibi omuzlarımıza dayadığı kolları altında anaç ördeğin palazlarına benziyorduk. Omuzlarımızdaki kollarıyla beşimizi birden karşı duvara iteledi. Bu duvarda büyük bir Türkiye haritası vardı. Duvara dayalı değneği eline aldı. Değnekle haritanın üzerindeki yerleri işaretleyerek anlatmaya başladı. İşte Geyve. İki yana dağlar, ortası vadi, Düşman şuradan ve şuradan iki koldan ilerliyor. Ben alayımı şuraya mevziledim. Alay ama o zaman silah kıt. Elimde yalnız üç ağır makinalı tüfek var. Bize gerçekten çok heyecanlı bir savaş anısını anlattı. Heyecandan ürpermiştim. Telgraf başına çağırdılar. Gittim. Karşımda Mustafa. Maliye müfettişi Mustafa kim diye sordu. Küçümseyerek ona baktı. ''Kaç Mustafa var?'' dedi. Yine kollarının altında beşimizi birden sürükleyerek duvarda asılı bir çerçeve önüne getirdi. Bu camlı çerçevede eski Türkçe bir mektup vardı. ''İşte mektubu. Okuyayım da dinleyin.'' ''Canım kardeşim kâşir, kazandığın zafer çok büyüktür. Vatana yaptığın hizmetleri bu millet unutmayacak. Gözlerinden öperim.'' Omuzlarımızdaki kollarıyla Cam mekanların önüne itti bizi. Bu tabancayı gördünüz ya. Düşman generalinden almıştım bunu. Yanıma dört yiğit er alıp gece baskını vermiştim düşmana. Yakın tarihimizi yapan ünlü kişilerle çekilmiş resimleri var. Her biri önünde durup anılarını anlatıyor. Anlattıklarından yalnız heyecanlanmıyorum zaman zaman duygulanıyorum da. Hesap uzmanına baktım göz pınarlarında yaşlar birikmiş. Handiyse ağlı da ağlayacak. İşte böyle çocuklar. Siz o zamanlar daha doğmamıştınız bile. Sizlere özgür, bağımsız bir vatan bırakmak için.'' Birden sustu bir süre sonra ''Belki, belki de sıkıyorum sizi çocuklar.'' dedi. Maliye müfettişi önünü ilikleyerek ''Aman efendim, estağfurullah çok yararlanıyoruz.'' dedi. ''Artık anılarla yaşıyoruz da ne yapalım? Anlattıklarım size masal gibi gelir. Bırakalım bu konuyu da biz işimize bakalım.'' Hesap uzmanı rica ederiz efendim. Anlatın ne olur dedi. Camekandaki her eşyayı ayrı ayrı anlattı. Duvardaki her resmi anlattı. Ah, ah anlatmakla bitmez. Haydi biraz da benim odamda oturalım. Kaşir Bey'in odasına geçtik. Burası geldiğimiz salondan çok daha zengin bir müzeydi. Ama buradaki koltuklar daha rahattı. Oturduk yine o eski coşkulu anılarını anlatmaya başladı. Biz topu topu 400 piyade 50 atlıyız. Bir de makinalı tüfek takımımız var. Düşman tam kadrolu bir tümen. Bizim aslan Mehmetçikler Allah Allah nidalarıyla süngü hücumuna kalkınca ben önderleriydim he. Hiç unutmam. O gün Fevzi bana dedi ki e, hangi Fevzi beyefendi diye sordum. Yine çenemi okşayarak sen kaç yaşındasın bakayım dedi. 28 efendim. Sen o zaman daha ana rahmine bile düşmemiştin. Bir arkadaşının savaştaki olağanüstü yiğitliğini anlattı. Coşkudan yüreğim ağzıma geldi. Sonra bu yiğit arkadaşının nasıl şehit olduğunu anlatırken sanki yeniden o anaları yaşıyormuş gibi koca adam hıçkırarak ağlamaya başladı. Ben ağlamamak için dişlerimle dudağımı ısırdım ama baktım hesap uzmanı ağlıyordu. İki maliye müfettişi de mendille gözlerini siliyor burunlarını çekiyorlar. Affedersiniz dedi. Çok heyecanlandım da. Ah sizlere bunları anlatmak hiç doğru değil hiç. Ah, rica ediniz. Devam ediniz beyefendi. Yaşlı gözlerini silerek sahtine baktı. Oh. Öyle olmuş çocuklar. Sizi de eşinizden koydum. Ayağa kalktı. İki kolunu yana açtı. O kalkınca ister istemez biz de kalktık arkasından yürüdük. Özel arabasına bindik. Araba büyüktü hepimizi aldı. Yemeği nerede yiyelim çocuklar? E, müsaade buyurursanız biz ayrı sözümü kesti. Ne demek? Ne demek? Yahu kırk yılda bir olur mu canım? Ben sizin babanız sayılırım. Şoförüne gideceğimiz lokantayı söyledi. Neşe içinde yemeğimizi yememiz 2 saat sürdü. Yemekte yine bize yaşadığı tarihi olayların neşeli serüvenlerini anlattı. Bir ara hesap uzmanı arkadaşım kulağıma, yahu ne rezalet dedi, böyle bir adamın bile aleyhinde bulunanlar var. Maliye müfettiş, biz böyleyiz işte, dedi. çekemeyiz. Ben ancak nankörlük diyebildim. Fabrikaya döndük, Kaşir Bey, şimdi kahvelerimizi içelim de sonra çalışırız dedi. Bu kez bizi başka bir odaya aldı. Orası da yine bir müze gibiydi. Tarihi fotoğraflar, mektuplar, belgeler. Yeniden anlatmaya başladı. Arada bir ya çocuklar işte böyle. Biz bu vatanı böyle kurtardık. Ne yaptıksa hep sizler için, gençler için yaptık diyordu. E, savaştan sonra yurdun kalkınması gerekli. Kalkınma neyle olur? Endüstriyle. Mustafa beni çağırdı. Gittim sonra. Akşam içki sofrasındayız. Kardeşim. Canım kardeşim Kaşir diyerek boynuma sarılıp alnımdan öptü. Yine iş sana ve senin gibilere düşüyor dedi. Fabrikalar kuracaksınız dedi. Aman nasıl olur bizde vatan için akıtılacak kan var feda edilecek can var ama fabrika kurmaya para nerede dedim. Para kolay dedi. Bu fabrikayı nasıl ne zorluklarla bir yurt görevi olarak ne sıkıntılarla kurduğunu anlattı. ''İnanın çocuklar, düşmanla savaş çok daha kolaydı. Biz yıllarca dağlarda düşmana çakmak çakmışız. Ne anlarız sanayiden, ne anlarız ticaretten? Ama bir yurt görevidir dedik işte. Bin kadar yoksul da fabrikada iş buldu, ekmek buldu. Haydi şimdi de fabrikayı gezdireyim size.'' Bizi alt katta hangara benzer bir yere soktu. Duvarlarda kara kurdelelerle çevrili fotoğraflar vardır. Bunlar şehit, dedi. Milli sanayi savaşımızın şehitleri. Gözleri dolu dolu sözü sürdürdü. Fabrikada iş kazasında ölen işçilerim benim. Hepsine muazzam cenaze törenleri yaptırdım. Mevlitler okuttum. Gayet muhteşem mezarlar yaptırdım. Çoluk çocukları aç, perişan, sefil kalmasınlar diye onları da himayeme aldım. Hepsine fabrikada iş verdim. Bunların hepsi iş kazalarında mı öldü beyefendi? Evet ya. Evet, vatan sağ olsun ya, vatan sağ olsun. Mendil ile gözlerini sildi, idare müdürünü çağırdı. Burası benim değil, bu gençlerindir dedi. Her ne istiyorlarsa getirin, bütün defterleri, hesapları gösterin, baksınlar, incelesinler. Bize döndü. İşiniz bitince giderken de beni görün dedi. Saat 17 olmuştu. Paydos düdüğü çaldı. Birinci vardiya işçileri gidiyor, ikinci vardiya işçileri atölyelere giriyordu. Fabrikadaki incelemelerimiz üç gün sürdü. O üç günde Kaşir Bey'den kurtuluş ve bağımsızlık savaşımızın bilmediğimiz bütün ayrıntılı tarihini öğrendik. Dosyalar dolusu yolsuzluk, şikayeti ve ihbarların hepsinin asılsız yalan olduğu anlaşıldı. İncelememiz bittiği gün Kaşir Bey'in yanına utanarak gittik, bizi bağışlamasını Görevimizi yaptığımızı söyledik. Babacan babacan gülümsedi. Olur böyle şeyler. Biz daha neler gördük yahu. Vatan sağ olsun. Vatan. Her şey gelir geçer. Hepimiz gideceğiz bu yalancı dünyadan. Yeter ki vatan sağ olsun. Biz bu vatanı sizlere bırakacağız. O büyük fabrikanın sahibi olmuş gibi memnunduk. Kaşir Bey... Özel arabasıyla bizi dairemize kadar gönderdi.